Bu perşembede, merhaba tekrar, bu perşembede Kükreyen Fare'de birlikteyiz. İşimiz açık söylemeli ki giderek zorlaşıyor. Çünkü gündemler üzerinden hareket etmek ve konulardan ya da güncel konulardan bir şeyler konuşmak için burada uğraştığımda artık hep açığa düşmek tehlikesiyle karşı karşıya kalıyorum. Sadece bana ait bir durum değil bu. ...galiba bir önemli sayıda bir grupta bu tehlikeyle karşı karşıya kalıyor. Konuyu şöyle açıklamaya çalışayım. Nedir bu tehlike? Mesela bir tiyatroya gidiyorsunuz, bir Shakespeare oyunu var, izlemeye başlıyorsunuz. Sonra giderek oyun sizi sarmaya başlıyor. Olaylar arasındaki ilişkiler iyice ilginizi çekmeye başlıyor. İşte oradaki diyaloglara takılıyorsunuz. oyunculara bakıyorsunuz. Konuyu e, ileride ne olacak? Ne olabilir diye çözmeye çalışıyorsunuz. Vesaire vesaire bu olaylar örgüsü hakkında yani düşünmeye başlıyorsunuz. Sonra ara veriliyor. arada o e, daha önce seyrettiğiniz e, perdedeki olayları yorumluyorsunuz. Kendi kendinize ve bazı tahminler yürütüyorsunuz Oyunun gelecek e, işte süreleri içinde ne olabilir diye Bu arada da perdenin açılmasını Oyunun kaldığı yerden sürmesini istiyorsunuz Çünkü durumu hem merak ediyorsunuz Hem de kendi yorumlarınızın daha nereye kadar genişleyeceği üzerine dü düşünüyorsunuz Sonra nihayet perde açılıyor Oyunun ikinci perdesi Bir de bakıyorsunuz ki İkinci perdede Shakespeare oyununun yerine Molière var. Ya ne oldu ilk perdedeki olaylar, o oyun niye kesildi diye kendi kendinize gene soruyorsunuz. Sonra bir anlam veremeyip etrafınıza soruyorsunuz ama hiç kimse size bir cevap vermiyor. Hatta cevap vermeyi bırakın Hiç kimse sizin ne sorduğunuzu bile anlamıyor Herkes sizin sorduğunuz soru karşısında boş boş bakıyor Ve kafalarını sahneye çevirip Ansızın başlamış olan Mollier'i ilk perdede gösterdiği ciddiyet ile seyretmeye başlıyor Yani o ilk perdede Shakespeare'e gösterdiği ciddiyet ile Bu sefer Mollier'i seyretmeye başlıyor Ve bir de Tabi bu şaşkınlığın üzerine Bakıyorsunuz ki salondakiler daha önceki yorumlarını bırakıp onları tamamen unutup Shakespeare üzerine o bir perde üzerine yarım kalmış perde üzerine yorumlarını tamamen unutup baştan Mollier üzerine yeni yorumlara girişmişler. Unuttukları bir tarafa zaten yoru, e, bu yorumların da e, tamamlanmamış, bitmemiş, merak uyandırıcı bir takım durumlar karşısında e, başka nerelere varacağı belli olmayan bu yorumlar karşısında hiç de bir meraka düşmüyorlar. Yani baştan yeni Molyar yorumlarına hemen adapte oluyorlar ve girişiyorlar. Bu arada sizi göz ucuyla da izleyip yani siz orada pekala e, ilk perdedeki Shakespeare'i düşünme hakkına sahipsiniz ne oldu diye. E, kendi kendinize bunu sorup dururken ne tuhaf biri bu der gibi size de bakıyorlar. Belli ki salondan açağa düşmüşsünüz işte benim burada açığa düştüğüm gibi. Bunları şunun için anlattım. Geçen haftaki programda sevgili Aydan Çelikle birlikte tamam Fransa turundan e, ve otur yayınlayan Eurospor yorumcularından söz etmiştik. Ama ondan önceki haftada ben Çamlıca'ya yapılacak camiden söz açmıştım ve o konuda yarım saate yakın burada konuşmuştum. Kısaca hatırlatmak gerekirse e, orada bu projenin bir iktidar mücadelesine bağlanabileceğini, böyle bir uygulamanın daha çok ortaçağ uygulamalarına benzediğini, camiyi yapmak için bir mimarın hükümet tarafından hatta bizzat başbakan tarafından atanmış olduğunu, diğer yandan atanmış olan bu mimarın iktidarla yakın ilişkileri açısından yine bir ortaçağ mimarını andırdığını ve tüm bunlar üzerine de kamuoyunda, uzmanlar arasında ve medyada dile getirilen eleştirilerde, uzun uzun hani yarım saat boyunca hiç durmadan söz etmiştim. Üstelik benim burada aktardığım konu ile ilgili tüm bilgilerde medyada yer almış bilgilerdi. Yani ben bunları tek başına uydurmamıştım. Tek başına bir yorum yapmamıştım. Bunları demek ki herkes konuşuyordu. Bunları demek ki herkes yorumluyordu. Medyada bunlara yer veriyordu. Yani böyle bir olay vardı. Ben hayal görmemiştim. Ve yani biraz önce verdiğim o Molière Shakespeare örneğine göre bu konunun ilk perdesiydi benim burada daha önce anlattığım o iki hafta önce anlattığım durum yani Shakespeare bölümüydü. Sonra ben bu birinci bölümden e, aldığım bilgilerle işte burada konuşmuştum ardından da bir iki yere yazı yazmıştım hatta birbirleriyle e, konuşan insanlara tanık olmuştum ya da ben birileriyle konuşmuştum, tartışmaları izlemiştim, onların fikirlerini almıştım vesaire vesaire vesaire. Ve birdenbire birkaç gün önce televizyon kanallarından yayınlanan başka bir haberle karşılaştım. Yani 2-3 gün önce. Habere göre hükümet bu konuda bir yarışmanın açılmasına karar vermişti. Yani bunca açıklamanın ardından hükümet Çamlıca Cami konusunda bize çok e, yerinde bir tabirle fake atmış oluyordu. Başka bir anlamda da Moliere e, ikinci perdede başlamıştı. Biz hala ben hala en azından Shakespeare ne zaman başlayacak ya da nerede bitti diye düşünüyordum. Tam anlamıyla buydu. Buradaki tuhaflık yalnızca sahnedeki oyunun değişmesinden daha öte bir şey. Şimdi deniliyordu ki... Bu yarışmanın ya da hala konuşuluyor 2-3 gün içinde bu yarışmanın jürisinde TOKİ mimarları ve mühendisleri olacak. Şimdi bu yeni haber bir proje değerlendirmesi olacak bir jüri kurulacak ve burada da TOKİ mimarları ve mühendisleri olacak ve projelerin müracaat edebilmesi için de bu yarışmaya 40 gün kadar bir süre tanınmış. Yani belli ki şimdi burada e, yeni e, Moliere adapte olalım e, bir takım yorumlar daha yapalım. Belli ki bir mimari projenin bu süre içinde oluşturulması ve hatta bir taslak projenin bile oluşturulması ve bunun da sunulabilecek bir kaliteye ulaştırılabilmesi asla mümkün değil. Yani 40 gün buna yetmez zaten bu açıklanalı işte 2-3 gün oluyorsa e, ger geriye kaldı yaklaşık bir ay. Akla buradan hemen şu geliyor tabii kaçınılmaz olarak. Demek ki bu projenin kim tarafından yapılacağı zaten belli. Göstermelik bir yarışma bu ve bir jüri sürecinden sonra zaten o belli olan kişinin çoktan hazırlanmış olduğu hazırlamış olduğu e, projeye birincilik ödülü verilecek ve iş ona devredilecek. Yani böyle bir e, durumda başka bir şey akla gelmiyor. Bu 40 gün içinde hiçbir kimsenin bir proje hazırlayamayacağı ortadayken e, bu e, ne derler komplo teorilerini düşünmekten ya da yapmaktan başka da elimizden bir şey elbette gelmiyor. Fakat tüm bunlardan daha tuhaf bir şey var bana göre. Daha önce başbakanın görevlendirdiği mimardan hiç söz edilmiyorum. Yani neydi adı? Hacı Mehmet Güner. Yani şu Kahramanmaraş'taki devasa camiyi kentin ortasına oturtup o kentin imajını değiştiren mimar. Hani başbakanın bu camiyi çok beğenip de Çamlıca Camii'nin projesi için görevlendirdiği mimar. Hani bu olaylar sırasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşavirliğine bizzat yine başbakan tarafından getirilen mimar. Ve ecdadımızın yaptığı kubbeden daha büyük kubbe yapacağını söyleyen mimar. Ve altı minareli e, olacağını bu caminin ve bu minareleri de dünyanın en yüksek minareleri yapacağını söyleyen mimar. E peki hükümet şimdi bir yarışma açacağını söylüyor. 40 gün içinde mimarlardan proje oluşturmasını e, istiyor. O halde bu mimar sormuyor mu? E hani ben yapacaktım? Siz beni görevlendirmiştiniz. Benim Kahramanmaraş'taki camimi çok beğenmiştiniz. Hatta beni müşavir yapmıştınız. Medya beni sayfa sayfa yazmıştı. Benim hakkımda bunca zaman tartışmalar patlamıştı. Yani bunca tantana çıkmıştı da ben bunlara bazen cevap vermiş bazen susmuştum. Ama şu Çamlıca Camii'nin projesini de bu arada hep çizmeye devam etmiştim. E ne oldu da şimdi bu yarışmayı açıyorsunuz? İşi benden alıyorsunuz. Bu kadar emeğim ne olacak? Yani demez mi bu mimar? Ya da bir insan demez mi böyle bir e, durumda? Tuhaf işte demiyor. Ama şimdi burada çok daha tuhaf bir şey var. Yani size de tuhaf gelir mi bilmem ama bana göre gerçekten en tuhaf şey şu. Daha birkaç gün önce Hacı Mehmet Güner'in yani Çamlıca'daki camiye e, atanmış projesine atanmış Hacı Mehmet Güner'in mimarlığını sorgulayanlar da ecdadımızdan daha büyük bir kubbe yapacağı iddiasını ya da e, altı minareyi dünyanın en yüksek minareleri yapacağı iddiasını eleştirenler de onun müşavirliğinden atanmış mimar pozisyonundan söz açıp bu mimarı tartışma konusu yapanlar da o eleştirileri ya da tartışmaları niçin yaptıklarını tümüyle unutmuş görünüyorlar. Çünkü onlardan çoğu bir kez daha yeni durumda televizyon kanallarına çıkıp bu kez de 40 günlük sürenin az olduğundan ya da jürinin Tokicilerden oluşmasının sakıncalarından filan den vuruyorlar. Yani bunların hiçbiri de yahu bu projeyi bu mimara vermemiş miydiniz? Bunu müşavir yapmamış mıydınız? En büyük kubbe iddiasını geveleyip durmamış mıydınız? Demiyor. Medyada tam kendisinden beklenen biçimde bence bütün verdiği o eski haberleri es geçerek yeni durumu, yeni yarışma jüri meselesini Konuşmaya devam ediyor. 2-3 gün içinde gene. Sonuçta hiç ama hiç kimse yahu ne oldu o mimar gitti yerine yarışma işi çıktı diye sormuyor. Bu değişiklik neye göre yapıldı? Hiç insanın aklına gelmez mi? Nereden icap etti? Yani böyle şeyleri diyen yok. Sanki daha önce hiçbir şey olmamış, hiçbir şey konuşulmamış gibi. İşte Shakespeare oyunu bitti birinci perdede Yarısında kesildi, ikinci perde mol açıldı ve herkes de aynı ilgiyle ve hiçbir tuhaflık yokmuşçasına oyunu izlemeye hatta ilk perdedeki ilgiyle izlemeye devam ediyor. Alacakaranlık karanlık uşağı öyküleri gibi bir şey gerçekten. Hani şu Süleyman Demirel'i habire eleştirdik filan ama... Yani şunu söyleyeceğim ki ne büyük adam bu. Şu ülkenin karakterini bir cümleyle hangi baba yiğit filozof çözebilir ki? Ne demişti? Dün dündür bugün bugün. İşte o kadar. Sözün bittiği yer. Bunun üstüne neyi konuşup duruyoruz ki? Bırakalım cami imameyi. Türkiye'nin siyaseti zaten hep bunun üzerine gelişmiyor mu? Ne bileyim şimdi aklıma gelen şeyleri bir... Söylesem mi? Hadi söyleyeyim. Kaddafi diktatördü. Bizim kardeşimizdi. Sonra düşmanımız oldu. Neden ansızın düşmanımız oldu? Çünkü diktatördü. Beşer Esat diktatördü. Bizim kardeşimizdi. Sonra düşmanımız oldu. Neden ansızın düşmanımız oldu? Çünkü diktatördü. Bu mantığı çözen varsa beri gelsin. İşte Süleyman Demirel bunu şıp diye çözmüştü. Dün dündür, bugün bugündür. İşte o kadar. Örneğin. Meseleyi Süleyman Demirel'den artık çıkartalım, tornistanımızı yapalım, gene konuya dönelim. Ee, Mimar Sinan Genimi dinledim. Ee, o da e, iki gün önce Siyennedeydi galiba, tam hatırlamıyorum ama e, bu 40 günlük e, sürenin çok az olduğundan. Hatta e, şunu da ima etti e, biraz önce söylediğim gibi e, acaba e, daha önce birisi tespit edildi de bu bir kılıf e, şey mi ne derler e, yarışma mı jüri mi? E, diye de bir şey ima etti ben öyle e, çıkardım konuşmalarından e, tamam güzel şimdi e, mesela Sinan Genim bunu konuşuyordu fakat ben Sinan Genim'in bundan önceki perdede bundan önceki durumda yaptığı konuşmaları da dinlemiştim mesela diyordu ki e, basında yer alan e, sözleriyle. E, büyüklükle, kubbe genişliğiyle, betonarmeyle, altı minareyle, sekiz minareyle bir mimari yapıt yapmak söz konusu değildir. Büyüklük de geleceğe kalacak bir mimarlık için yeterli bir veri değildir. Çağdaş olması ve geleceğe geleceğe mesajlar taşıması gerekir. Üstelik Osmanlı coğrafyasında Sultanahmet Camii dışında altı minareli cami yapılmamıştır. Sultan Sultanahmet Camii altı minareli yapılınca bir nevi Sultanahmet'in Kabe'ye hakaret ettiği gibi algılanmış ve daha sonra Kabe'ye minare e, eklenmiştir dinimiz için mukaddes olan bir mekanla yarışmıyoruz onun mukaddesliği altı minareden sekiz minareden gelmez bu tür yarışmanın ben doğru olduğuna yani e, minareler arasındaki yarışmanın kubbe büyüklükleri arasındaki yarışmanın ejdat e, eserleriyle bugünkü mimarlar arasındaki yarışmadan bahsediyor burada e, yani bir jüri yarışmasından yeni durumdan asla böyle bir şeyden bahsetmiyor e, dinimiz için e, mukaddes olan bir mekanla yarışmıyoruz onun mukaddesliği 6 minareden 8 minareden gelmez bu tür bir yarışmanın ben doğru olduğuna inanmıyorum bugün yapılacak cami Günümüzün mesajlarını taşıması gerektiğini düşünüyorum Geçmişin kopyasını vermenin taraftarı değilim diyor Şimdi e, burada tabi Sinan Genim'i eleştirecek falan değiliz Çünkü o zamanlar haberler böyle ve Sinan Genim de burada örnek olarak sadece bir tek örnek Çünkü birkaç tane örnek daha var şimdi ölümde onları da e, okuyabilirim e, Çünkü o sırada daha bir jüri meselesi yok o sırada bir atanmış mimar var ve bu atanmış mimar da işte bu iddiaların ortaya koyduğu zaman e, bu örnekten de anlaşıldığı gibi buna bir takım eleştiriler getiriyor getiriliyor Tamam e, Evet mesela e, zaman gaza sitesindeki köşe yazısında e, Turan Alkan da e, bir değerlendirme yapmış. Sonra CNN Türk'te galiba e, onu da e, gördüğümü hatırlıyorum. Mesela orada da diyor ki e, tek seçicilik yani Turan Alkan da diyor ki tek seçicilik işi öteden beri asabımı bozuyor. Yani nedir, nedir bu tek seçicilik? Başbakanın doğrudan doğruya Çamlıca'daki cami için bir mimarı atamış olması. Bu Turan Halka'nın sinirini bozuyormuş. E, bu tek parti dönemine mahsus bir şey. İsmet Paşa bir gezi parkı düzenlen, düzenlemesini ve stadyumu yaptırırken tek partinin lideriydi. Biz tek parti dönemi geçti diye biliyoruz. Kaldı ki bu binalar e, namaz kılsın kılmasın hepimizi ilgilendiriyor. Hepimizin göz zevkini karşılıyor. Ayrıca Maraş'taki camiyi güzel bulmadığımı da ifade etmiştim. Diyor. Yani böyle bir şey yazmış. E, şimdi... Eğer bu, bu insanlar bu eleştiri getiren insanlar bunları söylüyorsa demek ki böyle bir durum var. E şimdi e, mesela e, evet bu biraz eleştiriye girebilir. Yani aynı insanlar bu sefer e, durup dururken e, yarışmayı ve jüriyi tartışmaya başladılar ya da işte süreyi tartışmaya başladılar. Ve hiç kimseden de bir yazı ya da bir konuşma duymuyorum ki ya ne oldu da bu perde Shakespeare'den Mollier'e döndü. Desin. Şimdi işte iki haftadır yazıp konuşuyorum Çamlıca Camii meselesi üzerine. Sonra bir bakıyorum konudan çok açığa düşmüşüm. Nasıl açığa düştüm diye düşünüyorum ve hemen durumu çözüyorum. Dün dündü bugün bugün oh tamam diyorum rahatladım. Şimdi programın yarısını geçtik ve uzun zamandır da ee, bir müzik... ...çalmadığımı, bir müziğe yer vermediğimi... E, ...biliyorum... ...yani e, program hemen geçiyor... ...hele e, konuklar olduğu zaman... ...çok daha çabuk geçiyor... ...hiçbir şey konuşamadan e, programı... ...yani hiçbir şey konuşamadan değil tabii... ...yani bir sürü şey daha konuşacak varken... E, ...konuşacağımız varken... ...programı kapatmak zorunda kalıyoruz... ...ve müziğe yer kalmıyor... ...ama bu defa hiç olmazsa bir bölüm... E, ...dinleyelim e, istedim... ...şöyle eskiden çalardık... ...eski günlere şöyle bir... E, ...dönelim istedim... Gevende'den Sen Balık Değilsin Ki e, albümünden e, bir parça e, Bebo'yu yer ki Ermeni halk türküsünden esinlen, esinlenilmiştir diye bir not düşülmüş buraya ve Gevende'den bu parçayı hiç olmazsa bir kısmını dinleyelim. Evvende'den e, dinlemekte olduğumuz e, bu parça gerçekten çok güzel bir parçaymış. Fakat programın sonuna e, çok yaklaştık. Bu yüzden e, yarım bıraktım. E, gelecek hafta kesinlikle bunun tamamını e, dinlemek ve dinletmek de istiyorum. Size e, şimdi... E... Gelecek haftanın konusunu hatırlatmak için bu parçayı kesmek zorunda kaldım. Ama dediğim gibi gelecek hafta dinleriz bunu. Şimdi başka bir konu daha çıktı. Şimdi herkes tatile gitti. Ben İstanbul'da kaldım. İstanbul'la uğraşmaya başladım. Onun gibi bir durum da var. Başka bir konu daha çıktı. Yine medyada yazılıp konuşulmaya başlanan bu konu İstanbul'la ilgili bu konu Roma modeli ile İstanbul'un tarihinin dokusu. Korunacağı. Bu koruma modelini pek çok kişi takip edebildiğim kadarıyla ki çok yeni bir e, konu bu e, pek çok kişi çok beğenmiş ve yorumlardan yine özellikle de sosyal medyadaki yorumlardan anlıyoruz ki bu Roma modelini e, birçok çoğunluk bir bölüm ya da bir çoğunluk diyelim. Yani, bu çoğunluk İstanbul'un kurtuluşu olarak görüyor. Neymiş bu Roma modeli? Bunu gelecek hafta konuşacağız ama şöyle bir son kalan iki dakikamız içinde bir giriş yapalım. Gelecek haftaya bir açış olur hiç olmazsa. Şimdi bu sabah gazetesinden Mehmet Ali Berber'in bir haberi var. O Baya e, durumu toparlayıcı bir bilgiyi ya da tanıtıcı bir bilgi veriyor birkaç satırda. Hemen şuradan e, o oradan e, takip edeyim, okuyayım size. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda hani bu e, bizim e, Kahramanmaraş mimarının da e, müşavirliğe atandığı bu bakanlıkta e, bu proje için özel kurulan Kentsel Tasarım Daire Başkanlığı tarafından e, Roma modeli yönetilecekmiş İstanbul için. Proje sonunda gelir finansmanı karşılayacak düzeyin üzerine çıkarılmayacak. Yani ne kadar harcanacaksa proje sonunda o kadar bir gelir isteniyor buraya. Yani bunun bir ranta yönelik tarafının olmadığı söyleniyor. Tarihi dönüşüm hiçbir kurum veya kuruluşa rant sağlamayacak. Projenin yönetsel ayağı ise tüm tarihi merkezlerin çarpık ve görünümü bozan binalardan kurtarılmasını ve her bölgeye bir tarihi meydan kazandırılmasını hedefliyor. Bakanlık projelerin yapılacağı merkezlerdeki tüm binaları ön görünüm, dış cephe ve restorasyon kriterlerine göre yeniden ele alacak. Yıkımlarla sağlanacak meydanlar tarihi mimari içindeki butik otelleri ve restorasyon, e, restorasyonları ile birlikte o kültürel ve turistik e, cazibe alanları e, meydana getirilecek. Şimdi e, tabii bu bunun üzerine konuşulacak çok şey var. Bir kere e, bir kentin herhangi bir model ile tarihi dokusuna e, müdahale etme meselesi var. Acaba bu ne kadar doğru? Bu e, modern şehircilik anlayışında ne kadar geçerli? E, ranttan e, uzak durma meselesi ne kadar gerçekleşebilir? E, sonra bu İstanbul'dan e, İstanbul'un arkasından Bursa ve Diyarbakır'a da bunların uygulanacağı yazılıyor. E, bütün bunları işte e, programımız doldu. Gelecek e, süresi doldu. Gelişecek. Gelecek hafta içinde konuşmaya devam edeceğiz. Bu elbette çok yönlü ve son derece e, detaylı bir konu. Belki bu yaz günü tatile gitmemiş bir e, kent planlamacısı ya da mimar filan bulabilirsem onu da buraya getirmeye çalışacağım. Yoksa birlikte burada konuşacağız. E, size bugünlük hoşçakalın diyorum. Gelecek hafta başka bir gündem programı, e, maddesinde bu programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.